Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Dilin Afetleri Ey Aziz dilin belası çoktur hepsini açıklarsak kitap çok fazla uzar maksattan uzaklaşmış oluruz bu sebeple sana birkaçını söyleyeyim Kendini bunlardan koruyup Allah'a sığınırsan, geri kalan kötülüklerden korunursun. Dilin afetlerinden birisi şudur. Mesela, yalan veya doğru, bir köy halkının tümünü övmek gibi. Şu köy var ya, hepsi salih ve cömert insanlardır der, onları abartılı bir şekilde översin. Onlar hakkında, böyle konuştuğunun da duyulmasını istersin. İstersin ki, bu hoşlarına gitsin. Eğer söylediklerin doğru değilse, köy halkı, söylediğin vasıflara sahip değilse, yalancısın, ve yalancıların arasına yazılacaksın demektir. Ey biçare! Sen böyle konuşarak, köyü ve köy halkını övdüğünü sanıyorsun. Halbuki kötülüyorsun. Zira, onları kendince bir maksada yönelik övüyorsun. Böyle yaparak da, münafık oluyorsun. Münafığın gideceği yerse cehennemdir. İki yüzlülük edip översin. Övdüğümü duyup, bana muhabbet etsinler. Gönüllerine gireyim dersin. Bu mürailik olur. Riyakarların yeri de cehennemdir. Zira riya, gizli şirktir. Zalime, zalim olduğunu bildiğin halde adaletli, sufi görünen, ama sufiliğin yol yordamını bilmeyen birine de derviş veya sufi dersen Allah'ın gazabına uğrarsın. Bunu hak edersin. Övdüğün fasık veya zalimse suçun daha da ağırlaşır. Ey kardeş! Fısk sadece içki içmekten ibaret değildir. Gıybet etmek, iftira atmak, riyakarlık yapmak da kişiyi fasık yapar. Allah'ın haram dediği şey yapan fasıktır. Bunlara helal deyip yapıyorsa kafirdir. Kafiri veya fasığı övmek kişiyi azaba uğratır. Zira kafiri ve fasığı övene Allah Celle Celaluhu gazap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah fasıkları övene gazap eder buyurur. Zalimleri Adalet sahibi kişiler olarak anlatmanın karşılığı da böyledir. Biri zalimleri övse, sevindirse veya yanlarında latife edip gönüllerini hoş tutsa Allah Celle Celaluhu kendisine azap edecektir. Dilin bela ve afetlerinden biri de şaka yoluyla veya maskaralık yaparak halkı kendine güldürmektir. Azizim! Şakalara gülmek gönlü öldürür. Gönlü ölen Allah korusun şakı olup cehenneme gider. Bahtı kara olmanın alameti çok gülmek, şakalar yapıp halkı güldürmektir. Hakdi ala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 82. ayeti kerimede şöyle buyurur: Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Ey gafil! Yılda bir kez olsun günahlarını düşünüp ağlar mısın? Gönlünün hoşuna gidenleri günde kaç kez düşünüp gülüyorsun? Yahya Peygamber aleyhisselamın ağlamaktan yanaklarının çürüdüğünü bilmez misin? Hak Teâlâ kendinden emin olup rahat davrananları sevmediğini Kasas Suresi 76. ayeti i Kerime'de belirtir. Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Evet, maskaralık edip insanları güldürmek gönlü öldürür. İkincisi, maskaralık gönülde kin biriktirir. Üçüncüsü, maskaralıkla kişi heybet ve hürmetini kaybeder. Halk içinde hor görülen soytarı durumuna düşer. Şakacı kişi hafif meşrep olur. İnsanlardaki hayanın kaybolmasına sebep olur. Hayası olmayanın takvası da olmaz. Hayasız, ölü bir gönle sahip olduğunu, iki cihanda da kandırılmış, şaşkın, nasipsiz ve yoksun olduğunu bilmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bildiklerimi bilmiş olsaydınız, az güler çok ağlardınız.'' buyurmuştur. Şunu asla unutma, bir mecliste kahkahayla gülünse, gıybet edilse, dünya muhabbetini çoğaltan sözler söylense, orada bulunanlara rahmet edilmez. Bundan Allah'a sığınırız. Elbette, insanın yakınlarına, ara sıra latife yapmasında sakınca yoktur. Ama bunda aşırıya gidip, kahkahayla gülünmemeli. Yalan sözlerle şakalar yapıp, gülüşmelere yol açmamak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun. Buyurup bunu üç kez tekrarlar. Yerli yersiz şaka edip halkı güldürmek, birini övmek veya yermek yasaklanmış, bunlar dilin afeti olarak kabul edilmiştir. Yukarıda dilin afetlerinden birinin de maskaralık edip insanlarla alay etmek, böylelikle kendileriyle eğlenmek olduğunu söylemiştik. Evet, bir kişiyi veya topluluğu alaya almak haramdır. Zira Hak Teâlâ Hucurat Suresi 11. ayeti i Kerime'de şöyle buyurur. Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Demek ki hiç kimseyi ve hiçbir topluluğu alaya almak doğru değildir. Belki alay edilenin Hak Teâlâ katındaki derecesi daha yüksektir. Onun orada bir makamı vardır. Bu bilinmediği için insan Allah'ın gazabına uğrayabilir. Hak Teâlâ'nın kullarını alaya almak, ve onlara hor bakmak doğru değildir. Çünkü kimin kim olduğu, onda ne olduğu bilinmez. Allah'ın veli kulları hep böyle ortalıkta bilinen kişiler değildir. Evliyalar dört kısma ayrılır. Birinci kısım evliya olduklarını hem kendileri hem insanlar bilir. Allah Celle Celaluhu, Onları veliliğin son mertebesine ulaştırmış, kendi marifetinden vermiş ve oradan döndürmüştür. Bunlar, irşat makamının tamamıyla mükafatlandırılmış, insanlara doğru yolu göstermek ve onları uyarmakla vazifelendirilmişlerdir. Bunlara, ehass havas, hasların hası denir. İkinci kısım, Evliya olup olmadıkları ne kendileri ne de insanlar tarafından bilinir. Bunları Hak Teâlâ'dan başkası bilmez. Bunlara has denir ki, Hadis-i Kutsi'de, Velilerim, ilmim dahilindedir. Onları benden başkası bilmez. Şeklinde tarif edilmişlerdir. Üçüncü kısım, Bunlar evliya olduklarını bilir, ama insanlar bilmez. Alim, abdal ve Rijalullah'tan insanlar olan evtatlar bu kısma girer. Bu sınıf yeryüzünden eksik olmaz. Bunlardan biri eksildiğinde müminlerin salihlerinden biri alınıp boşluk doldurulur. İnsanlar kim olduklarını bilmeksizin bunları üçler, yediler ve kırklar diye tanımlar. Dördüncü kısım, bu kısma girenler kendilerini bilmez ama insanlar onları bilir. Velilikleri kendilerine kapalı, halkaysa açıktır.